Öksüren komitacı herkese emin verdiğine göre komitacıların komutanı olmalıydı. Uzun bir öksürük nöbetinden sonra anneme bakarak çiftliğe yine her gün gidip geliyorsun seni uyarmıştım dedi. Annem pencereden akşamın karanlığına bakarken aç kalmamak için uyarmak kolay ama ekmek vermek zor. Ormanlarımızda yaban hayvanları bile kalmadı. Taş mı yoksa toprak mı yiyelim? ''Ben de oraya gitmek istemiyorum ama çocuklarım açlıktan ağlayınca ekmek vermiyorsunuz.'' diye yanıt verdi. Öksüren adam ağzını silerken ''Vereceğiz.'' dedi. Kendinin de inanmadığı bir sesle. ''Verdiğiniz yiyecekler bizi doyurmaz.'' dedi annem. ''Az yemesini öğrenmeniz gerek başkaları gibi.'' ''Hastalanmayı ve açlıktan ölmeyi de.'' Annemle adamın tartışması epeyce sürdü. Komitacı en sonunda bütün yapacaklarını yapmış gibi... ''Ormanda bir kaza kurşunuyla ölürsen sorumlusu biz değiliz.'' dedi. Annem adamın suratına bir hışımla haykırdı. ''Ben ölmekten değil, açlıktan korkuyorum. Ben ölene dek de çocuklarımı aç bırakmam. Bunu böyle bilin.'' Komitacıların komutanı çaresiz ellerini sallayarak kapıya doğru yürürken bakışları benimle Stefan'ın üzerinde dolaştı bir süre. Kapının yanında anneme doğru dönerek ''Senin bu oğulların da büyümüş.'' dedi. Annem ona doğru iki üç adım attı. Daha büyüdüğünü götürdüğünüzden üç dört ay geçmedi dedi. Zamanı gelen gitmek zorunda diye yanıt verdi öksüren komitacı. Annem onların bir an önce çıkıp gitmelerini istediği için olacak. Hiç sesini çıkarmadı. Onlar çıkıp gidince de odasına gitti. Annemi iyi tanıyorduk. Biraz ağlayıp rahatlayacaktı. Onun için kolay değildi. Babasını ve dayılarımı Büyük Savaş alıp götürmüştü. Annesi acılara uzun yıllar dayanamamıştı. Koca aileden yalnız o ok kalmıştı. Her şeyi bizdik. Babamı gözden çıkarmıştı ama çocuklarına bir şey olsun istemiyordu. Belki de dünyada anne olmaktan zor bir şey yoktu. Doğurmakta, yalnız büyütmekte, aç bırakmamakta, eliyle savaşa göndermekte, Kolay değildi. Savaşa göndermek bir şey değildi ama ölüm haberini almak çok zordu. Anton beni düşünme anne diye yazıyordu ama annem onu hep yüreğinde taşıyordu. Bunu sen anne ol da düşünmediği işinden anlıyordum. O günlerde her gün kapımızın önünden yüzlerce Alman askeri geçip kuzeye doğru gidiyordum. Annem kuzeydeki bir köprüden geçip Rusya'ya gittiklerini söylüyordu. ...bizim askerlerimizde de dostmuşlar... ...ama bizimkiler onların... ...Rusları yendikten sonra düşüncelerini değiştireceklerini... ...ve bizim ülkemizi de işgal edeceklerini... ...düşünerek önlem alıyorlarmış. Bir de güneydeki sırtların ...önünü kesmek için hazırlık yapıyorlarmış. Babam da Sırp sınırında olduğu için... ...bizden çok uzaktaydı. Komitacılar son geldikleri günden... ...15-20 gün sonra... ...evimizi bastılar. O öksüren komutan yine çok sertti. Burnundan kıl aldırmıyor... Annemi konuşturmamak için de elinden geleni yapıyordu. Onlar içerideyken bahçemizde bir gürültü oldu. Pencereden baktığımızda her taraf Alman askerleriyle dolmuştu. Biri kapıya vurdu, annem kapıyı araladı, sert sert Almanca ne istediklerini sordu. Asker su içmek için bir kap istiyordu, annem su kabını verdi. Askerler bahçemizin köşesinde akan çeşmeden su içip yeniden yola disildiler. Almanlar dışarıdayken yerlerinde sessiz birer taş gibi duran komitacılar yavaş yavaş canlandılar. O öksüren adam annemin Almanca konuşmasına çok kızdı. Anneme bir iki kez ittikten sonra konuşmaya başladı. Aldığımız bilgiler doğru. Sen Almanlarla işbirliği yapıyorsun dedi. Annem kızdı. Ben onların yanında çalışıyorum. Ama kocam ve oğlum askerdi. Ben ne sizinle ne de onlarla işbirliği yaparım. ''Hepiniz de kana susamışsınız.'' dedi. Annemin son söyledikleri... ...öksüren adamı çok kızdırmıştı. Tabancasını çekti. Peykemizde oturan eli silahlı bir ayağa kalkarak... ...onun elindeki silahı yana itti. Öksüren adam tabancasını kırına koyarken... Stepanla bana döndü. ''Stefan hanginiz?'' dedi. Stefan yanıt verdi. Öksüren adam emreden sesle... ''Hazırlan, gidiyoruz.'' dedi. Annem adamın üzerine bir kartal hızıyla atıldı. Onu gözeten ve biraz önce öksüren adamın silahını kenara iten iri yarı komitacı... ...annemi kollarından tutarak durdurdu. Sertçe anneme, ''Stefan'ın yedek giysileri varsa hazırla, karar alınmış. Bu gece yola çıkacaklarla gidecek.'' dedi. Arkadaşlarımızın yakalanmasıyla... Kendi ülkemizde olmadığımızı daha iyi kavradık. Yakaladığımız anda kaçtığımız ve geri dönmemek üzere çıktığımız ülkemize gönderilecektik. Oraya dönmekle iş bitmeyecekti. Kaçtığımız için bizimkiler bizi Stalin'in askerlerine vereceklerdi. Onlar da daha ilk günden kampa göndereceklerdi. Almanların kampından sonra bir de Rusların kampına gitmek istemiyordum. Gece ışıklarını gördüğümüz küçük şehre uğramadık. Biraz uzağından geçip güneye doğru uzanan yolu izledik. Günlerden sonra başka bir şehre vardığımızda gece yarısını geçmişti. Sokaklarda köpeklerin dışında bir canlı aradık uzun süre. İnsanın ve köpeğin dışında ne bulsak boğazlayacaktık. Ama sadece birkaç sokak köpeğinden başka hiçbir canlı yoktu bu şehirde. Hiç beklemediğim bir an Karol durdu. Simon bu açlıkla hiçbir yere gidemeyiz dedi. Simon onu pek sevmediği için ters dedi. O zaman burada kalırsın dedi. Karol böyle bir yanıt beklemiyor olacaktı ki sert bir tepki gösterdi. Simon ben Atilla değilim burada bırakıp gidesin. Eğer ben kalırsam sen de kalırsın dedi. Simon bir süre onun ne demek istediğini kafasının içinde dolandırdıktan sonra ağır ağır konuşmaya başladı. Atilla olmadığını biliyorum ama onun için yapacağımız bir şey yoktu. Eğer elinden bir şey geliyorduysa o zaman yapsaydın. Eğer onu taşımak istiyordunsa o zaman söyleseydin. Şimdi bir şey konuşmaya hakkın yok. Öyle tehdit etme. Ben bizimle gelmek zorunda değilsin demek istedim. Simon hiç kimseyle böyle uzun konuşmazdı. Karşısındaki kim olursa olsun, iki söz söyledikten sonra bıçağını çeker, üstüne yürürdü. Ama şimdi uzun uzun konuştu. Yoksa Karol'un uzun kollarından mı çekiniyordu? Belki de yanına sokulup eğri bıçağını saplayamayacağını bildiği için aşağıdan alıyordu. Ama bir fırsatını bulduğu zaman Karol'un işi bitikti. Ben bunları düşünürken Simon bizi durdurdu. Karol haklı, bir yerden biraz yiyecek bulmalıyız dedi. Ben açlığımı unutup Simon'un kolundan tuttum. Başımıza bir şey gelmesin, Simon'dan önce Karol... ''Galguçı, gücümüz kalmadı.'' dedi. Bakışlarım ikisinin ay ışığı altındaki gölgeli yüzünü aynı anda taradı. İkisi de kararlıydı. Bir yere giderlerse onlardan ayrılmaya karar verdim. Biraz geriledim. Simon ne yapmak istediğimi anlamış gibi gelip koluma girdi. ''Sadece yemek alacağız.'' dedi. O beni kolumdan sürüklerken ben içimdeki iyi yürekli Galguçı ile uğraşıyordum. O iyi yürekli Galguçı bana... Bir gün olmazsa bir başka gün bunlar senin başını yakarlar. Birazcık dil öğrendiler mi seni öldürürler. En iyisi şimdiden ayrıl. Sabaha kadar gayret et, kimden bir lokma ekmek istersen verir, sen de karnını doyurur, yola devam edersin, diyordu. Ama Simon bir türlü kolumu bırakmıyordu. Diğer evlerden biraz uzakta bahçeli bir evi gören Karol, evi işaret etti. Simon çevresine baktıktan sonra, ''Hı, -hı bu ev iyi.'' dedi. Beni de sürüklediler yanlarında. Eve yaklaştık. İki katlı bir evdi. Karol kapısını bir iki kez vurdu. İçeriyi dinledi. Hiçbir ses gelmeyince de pencereye doğru yürüdü. Karol da onu izledi. Ben de yanlarına gittim. İkisi de bıçaklarını çıkarıp pencerenin ağaç çerçevesini yontmaya başladılar. Elleri öylesine çabuk ve ustalıkla çalışıyordu ki şaşırdım. Bir anda pencerenin camını çıkardılar. Kafalarını pencereden içeriye soktular. Uzun uzun içeriği dinledikten sonra Simon sıçrayıp içeri atladı. Arkasından karol. Ben dışarıda kaldım. Duvara yaslanmış öylece dururken içimi bir korku sardı. Bacaklarım titremeye başlayınca da yere uzandım. Bacaklarımın titremesi geçmediği gibi bütün vücudum titremeye başladı. Bir kez de nehirde boğulmak üzereyken böyle olmuştu. Stefan'la nehrin kıyısına gitmiştik. Her zaman olduğu gibi Stefan soyunup nehre girdi. Hava sıcaktı. Birkaç kez, Gali sen de gel dedi ama aldırmadım. Sıcaktan iyice bunalınca kendim soyunup nehre atladım. Kıyıdayken suyun serinliği çok hoşuma gitti. Bir iki adım atar atmaz ayağım boşluğa geldi. Geri dönmek istedim ama dönemiyordum. Kıyıya doğru yürümek istedikçe nehrin derinliklerine doğru gidiyordum. Su beni sürüklemeye başlayınca bağırdım ''Bani! Bani!'' diye. Stefan bana doğru yüzmeye başladı. Ama nehrin suyu beni ondan hızlı sürüklüyordu. Bulanık sulara bata çıka kardeşimden uzaklaşıyor ve korkuyla bağırıyordum. Ben bağırdıkça bulanık sular beni duyuyormuşçasına derinliklerine çekiyordu. Stefan'ı artık göremiyordum. Ben hep Stefan'ın beni öldüreceğini düşünürdüm ama sular... Ondan önce öldürecekti. Bir kez daha batıp çıkmıştım ki sular birden durdu. Nehir beni derinliklerine çekemedi. Gözlerimi açtığımda Anton'un kolları arasındaydım. Ağlayarak boynuna sarıldım. Onun gerçek olup olmadığını anlamak için bütün gücümle boğazını sıktım. Anton'un nefesi kesilince, ''Gali, <gülüyor> boynumu sıkarsan ikimiz birden boğuluruz.'' dedi. Ben kollarımı biraz gevşeterek onu öpmeye başladım. O yavaşça beni kıyıya çıkardı. O zaman Anton yetişmiş kurtarmıştı. Ya şimdi? Canım Anton, canım Anton, ne olur bir kez daha gel, seni çok özledim. Bir kez daha gel, bir kez daha. Kardeşimi andığımdan mı, korkumdan mı ağlayarak ve sürünerek kapının yanına gittim. İçeriyi dinledim. Hiç ses gelmiyordu. Yavaş yavaş yeniden pencerenin altına kadar süründüm. Yine kulak kabarttım. Yine hiçbir şey duymadım. Kendimi koca dünyada yapayalnız hissettim. Onlar içeride yakalandıysa ben de mi yakalanacaktım? Nereye gidecektim? Hiçbir şey bilmiyordum. Korkumu yenebilsem kalkıp pencereden başımı sokup içeriği dinleyecektim. Ama bir türlü korkumu da yenemiyordum. Kertenkele gibi yere yapıştıkça yapışıyordum. Dünyanın en korkak insanı olmuştum. Ben toprağa yapışık öyle beklerken ikisi de birbirinin peşine pencereden atladılar. İlk anda beni göremedikleri için biri bacaklarıma biri de karnıma bastı. İkisi de duvarın dibine yuvarlandı. Ellerindekiler yerlere saçıldı. İkisi de bana söylenmeye başladılar. Hepimiz kendimizi toparlayarak yere saçılan yiyecekleri toplayıp sırt torbalarımıza doldurduğumuz gibi oradan uzaklaştık. Şehrin dışına çıktık. Hem yürüyor hem de torbalarımıza doldurduğumuz yiyeceklerden yiyorduk. Hiçbirimiz konuşmuyorduk. Yarım ay ışığında parlayan ve ince ince çaldıyan bir derenin kenarına gelince durduk. Dere incecikti ama içinde yüzen balıklar bizi şaşkına çevirdi. Ayın ışığı suya vurdukça kırılıyor, balıklar bu ışık kırıntılarına çarptıkça rengarenk oluyorlardı. Su, gecenin seremonisini söylerken balıklar dans ediyordu.